Değerli Burç FM dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar. Efendim bugün çok değerli bir kari dostumuzla birlikteyiz. Davut Aktepe. Kendileri 73 yılında Ankara'da doğdular. Profesyonel futbol hayatını e, yarıda bıraktılar. 91 yılında yurt dışına gittiler. 95 yılında Mısır El Eser Üniversitesi'ne kayıt yaptırdılar. Mısır'da okurken Mısır Radyosu'nda ve televizyonlarında programlara katıldılar. Yine Mısır'da Müzik Yüksek Okulu'na dahil oldular. Kıraat dersleri aldılar. Ve 94 yılında Mısır Radyosu'nun düzenlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Mısır'da birinci oldu hocamız. Kahire'de ve Mısır Televizyonları'nda muhtelif programlara iştirak ettiler. 99 yılında Üsküdar Musakı Cemiyeti'ne dahil oldular. Ayrıca hocamız Ud çalmayı da çok iyi biliyorlar. Yine 2007 yılında Romanya Arnavutluk'ta eğitim öğretim faaliyetlerine devam etti hocamız. Halen de Arnavutluk'ta bulunan Beder Üniversitesi'nde kıraat ve muzakı öğretim üyeliği yapmakta. Başta Samanyolu Televizyonu olmak üzere birçok televizyon programlarında gerek Kur'an-ı Kerimleri ile gerek ilahileriyle muhtelif programlarıyla hocamız sesiyle bütün dinleyicilerimize ve seyircilerimize Güzel sunumlar yaptılar. Ee, biz de kendilerine hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk efendim. Davut Hocam nasılsınız? Şükürler olsun elhamdülillah. Kısaca hayat hikayenizi bu şekilde bulduk hocam internetten. Ben de şaşırdım. Evet hocam her program olduğu gibi bu programada inşallah Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayalım. Sözlerin en güzeli çünkü Kur'an kelamıdır. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'e başlamadan önce, kıraatine başlamadan önce bir dua okunmasını tavsiye buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Evet. Ee, o duayı siz çok iyi biliyorsunuz. İsterseniz programımız onunla başlayalım. Buyurun. Allahümme bil haqqi enzeltahu ve bil haqqi nezel. Allahümme azzim ragâibena fîh ve cealhû nûran li ebsârinâ ve şifâen li sudûrinâ. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقو به أجسادنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار آمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذي للمتقين من جاء بالحسنة فله خير وَمَنْ جَاءَ بِالسِّنْئِ انْتَفَلَا Oh, man. Oma... كل شيء Evet Davut hocam teşekkür ediyoruz. Kasas suresi 83 ila 88. ayetleri okudunuz. Teşekkürler hocam. Hocam başta Kur'an okumaya e başlamadan önce okunan bir duadan bahsettiniz ve okudunuz da onun devamı var değil mi hocam? Evet. O devamını da okuyabilir misiniz evet, hocam? Evet, e, güzel hatırlattınız hocam. Ben genelde gittiğim programlarda e, Kur'an-ı Kerim'e başlama duasını ihmal etmemeye çalışıyorum. Özellikle bu ikinci kısmında da e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan e, mervi olmayan bir kısım ama gerçekten e, çok şamil, cami bir dua. Evet. Diyor ki, Neveytu kiraetel kur'an liridâirrahmân ve tanıır kubur ahlı l-ıman ve ruh şemsı sied l-ımbiay ve kumar l-mursalin siedna muhammed alayhi sallawatul-ırahman ve tarıl şeytan ve iskât l-zunub ve kabul yani çok tercüme edecek öyle e, zengin bir Türkçem olmasa da Birkaç kelimesini değinmek istiyorum. Zira Lütfen Hani hocam. Arapça anlayamıyoruz maalesef. Ya da Türkçe istiyorum. tam kafi gelmiyor değil tam mi? Kafiye gelmiyor. Heh. Bir de evet. şöyle. Genelde programlarda Arapçasını okuyoruz. Bir de bunun Türkçesini yapayım e, olayına giremiyoruz. Evet. Hatta biraz daha geri alacak olursa Kur'an-ı evet. Kerim'in değil mi? Kasas suresi 83 88 ama nelerden e, bahsediyordu yüce Rabbimiz. Akif bu konuda şair şehrimizin güzel bir ifadesi var. E, lafı çok uzatmadan hemen İstanbul aklıma hocam. gelmişken lafsı muhkem Kur'an'ın anlaşılan Kur'an, lafsı muhkem yalınız anlaşılan Kur'an evet. hiçbirimiz kaydında değiliz mananın ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne mezarlıklarda okunmak, ne fal bakmak için der. Evet. Yani orada bir celallenir böyle. Kur'an çünkü anlamak ve yaşamak, hayatımıza hakim kılmak için. Evet. Şimdi Kur'an'da bu haldeyiz ki bir de duasıyla ilgili hakikaten böyle hani insan bunun tercümesini illa da sunmak istiyor. Siz de bu konuyu açmışken birkaç sadece Nawaitu etel <gülüyor> Kur'an. Kur'an okumaya niyet ettim. Evet. Aldım Kur'an'ı elime, okumaya başladım. Peki ne için? Her şeyden evvel li rida'r Rahman. Allah. Rahman olan Rabbimizin rızası için, Allah rızası için okuyorum her şeyden önce. Wa tenviru kubur ehli'l iman. Ehli imanın kabirlerinin nurlanması için diye böyle devam ediyor. O tar di şeytan, şeytanları tart. Kur'an'a başlarken biz ne diyoruz? Eûzu billahi mineşşeytanir racim. Öncelikle bir şeytanı tart meselesi orada. Evet. O iza qara'tel Kur'an festaiz billah yani her şeyden önce Kur'an okumaya başladığında Eûzu hatta Araplarda bazen dinleyicilerimiz duymuşlardır bazı Arap Kariler evet. karat, e, Üstadları, üstadları Eûzu sadece çeker Eûzu billâhim ile sonra direkt eûmine r-resûlû diye girerler He, besmele, besmele çekmezler neden Hı. çünkü ayet-i kerimede veya eğer okuduğun Kur'an fa yani orada euzü şeytandan istiaze şeytandan kaçın Allah'a sığın tekrar parantezi kapatalım dönelim Kur'an okumaya başlamadan önceki duanın içeriğinde bu da var otar evet. di şeytan şeytanı tart ve isqatiz zunub günahlarımızı düşürmek yani oradanlardan arınmak sığınmak ve kabulet tevbe Waraf ed derecelerimizi yükseltmek. O necati minen cehennem ateşinden kurtuluş adına da okuyorum bu Kur'anı demiş oluyoruz orada. O bekayil iman, o rahman. Yani öylesine cami bir dua ki aynı zamanda başında belirttiğimiz gibi yani bir kampanya var adeta. Evet. Yani bire onken bir anda falahu kamsine elfe elli Bin. Elf, elf bin biliyorsunuz elfe. Siz bunların hepsini benden iyi biliyorsunuz de hocam. Ben bazen hocam. böyle mikrofonu <gülüyor> önümde Görünce e, dinleyiciye Davut Seslenmiş oluyorum ben İnşallah. Evet bunu ihmal etmemek lazım Hı. Güzel bir konu açtınız Hı. Allah razı olsun Yani aslında her Kur'an okumak isteyen e, Dinleyicimize Bu duayı e, aslında çok da uzun değil Hoş da bir dua çok kuşatıcı Kapsamlı şümüllü bir dua Evet Kusak ne kaybederiz değil mi hocam? Şöyle bir Alışkanlık anne gitmek olabilir. Ee, Saygılar hocam. Evet. Ee, çok küçük yaşlarda, çok küçük yaşlarda Kur'an'ımın e, birinci sayfasına ben bunu iliştirmiştim. Aa, ne güzel. Yani burada Fatihadan e, önce. Değil mi? Radyo programı olduğu için <gülüyor> görmüyorlar. Ben evet. Kur'an aldım ama yine evet. görüyormuşçasına. Hı hı. Ee, biraz önce futboldan bahsettiniz ya evet. futbolcu derken. Evet. Eskiden biz radyodan futbol dinlerdik. Değil evet sayın seyirciler işte şu an işte sağdan sağ, ortaya yapılıyor Hatta öyle bir resmederdi ki e, biz dinleyiciler böyle sanki görüyormuş. Evet. Şimdi Kur'an'ımızı aldık elimize. Hı -hı. Aynı şekilde ben resmediyorum dinleyiciye. Kur'an'ın hemen açtığımızda Fatiha'ya gelmeden önceki ilk hani ilk sayfada, Hı -hı. sayfaya gelmeden önceki Hı -hı. kapak kısmını açtığımızda burada boşluk var. O duayı. Evet. Bu duayı buraya yapıştırırlarsa yani her açılı açılışta işte böyle okuyucu. Bir de şöyle var. Şöyle bir e, tavsiyem var. E, bu tür dualar oturayım da ezberleyileyim şeklimde olmuyor. Hı hı. Hiç ezberlemeye çalışmasınlar. Her Kur'an'a başlamadan önce bu duayı okuyarak başlasınlar. Yani kısa bir, süre, Sizin yaptığınız evet, çok güzel hocam. Kısa bir süre sonra ezberlediklerini kendileri görecekler. Peki bu duayı nereden bulabilir dinleyicilerimiz? E, Programlardan sonra da gelip e, benden bu duayı isteyen e, kıymetli Kur'an dostlarına ben tweet hesabımdan bir reklam olmasın ama tweet hesabından bunu paylaşıyorum tekrar. Hı hı, evet. Ve bu şekilde ulaşabilirler. Kötü bir Facebook'tan de, da ulaşabilirler. Evet, Facebook'tan, değil mi? Twitter'dan bütün hı hı. sanal bütün ağları kullanabiliyoruz varadan kullan. evet. Eyvallah Sosyal hocam. ağları. Ben de takip ediyorum evet. zaman zaman. Hayır Hayırda kullanma değil mi hocam? Evet, yani aynen öyle. bazıları hani olumsuz yönlerine evet. vurgu yapıyorlar ama hı hı. E, hayır hayırda kullanıldıktan sonra evet. e, ne Halkı şer şer evet. değil kesbi şer şerdir. şerdir Evet aynen öyle İnşallah hayırda kullanalım bunları evet. Hayırda kullananların sayısını Rabbim de artırsın diyelim Amin. Çünkü hakikaten o kadar çok çocuk O sosyal medyaya başvuruyor ki Yani haddi hesab yok hocam Milyarlarca insan Başvuruyor dolayısıyla Hani sizin orada küçücük Bir cümleniz ya da bir duanız Belki de milyonlarca insanın Gencin Kalbinde ne inşirahlara vesile oluyor değil mi? Hocam, Onu da düşünmek lazım. Allah razı olsun. Çok güzel paslar attığınız için böyle göğsümde yumuşatıp bir gol atmak istiyorum. Evet, şimdi şimdi başımdan geçen bir hadise. Bir sohbet meclisini başlamadan önce genç bir arkadaşım erkenden gelmiş benimle görüşmek için. Hatta bana da mesaj atmıştı. Hocam biraz erken gelirseniz konuşacağım, görüşeceğim bir mevzu var. Ben de biraz erken, normalde hep gecikiriz ama o gün erken gittik. Bu genç arkadaşım bana, hocam dedi, iyi ki bu alemde varsınız dedi. Hayrola? Ee, i̇şte o Facebook'tan bahsediyor, iyi ki bu alemde varsınız. Ben de o gün, işin daha bir garip tarafı, o gün gündüz kapatmayı, dondurmayı düşünmüştüm. Allah yani Allah. o gün içimden hesabı dondurmayı düşünmüştüm. Hep böyle imtihanlar olur ya. Evet. İçimden şöyle bir gülümsedim. Hani kapatmayı düşündüm. Sohbet meclisinden sonra eve gidince kapatacağım. Bu genç arkadaş başından geçen hadiseyi bahsetti. Çok hı hı. detayına girmeyeceğim. Hı hı. Geçen sohbetimizden sonra dedi hocam eve gittim dedi. Tabi manevi bir hava. Eve kendimi attım. Ondan sonra gece e, geç bir vakitte ben laptopumu aldım dizime. Yani e, yatak odasından bahsediyor. Laptopumu aldım hı hı. dizime hani kimle paylaşmış diye bakarken sizin bir Kur'an paylaşımınızı gördüm. Açık söyleyeyim hocam dedi. Bu da bana sonradan ders oldu. Açık söyleyeyim hocam dedi. Hani falan kari filan kari meşhurları dinlemiyorum dedi. Yani. İsmi önemli değil yani, diyor yani. Yok onları dinlemiyorum dedi. <gülüyor> evet. Hani bana uzak bir dünya gibi Aha. geliyor ama Davut Hoca bir şey paylaşmış. Kur'an okuyuşunu paylaşmış. Hani böyle bizim dünyamızdan biri gibisinden Aha. basmamla sizin okumanız başladı dedi. Kur'an okuyorsunuz ama dedi. dedi. Hani ben de öyle bir duygu başladı şöyle kapı Aralık salondan da kız arkadaşımı görüyorum yani şöyle Kur'an okunurken bir taraftan Allah' da verdi artık yani kalbimiz açtı gönül kapılarımız açıldı evet. duygusallaşmaya Hatta ağlamaya başladım dedi ben orada arada tabii espri olarak dedim ki benim o kadar güzel hani falan ondan değildir falan dedim. Hocam dedi inanın dedi böyle kendim bir anda Allah'tan ağlamaya başladım dedi. Kısa arkadaşım e, geldi yanıma oturdu dedi. Oturdu. Ben defalarca bunlara Nikahlanmaları adına çok çok, çok tavsiyelerde, tavsiyelerde bulunmuş. bulunmuştum. Yabancı bir ülkedeyiz yani oradan hı hı. bahsediyorum. Evet. Çok böyle farklı yaşamların olduğu bir yerden gençlerin böyle o sohbet meclisine gelmelerinin bile çok değerli olduğu bir yerden bahsediyorum. Evet. Ateş içerisinde adeta. Neyse bu arkadaş dedi ki hocam dedi ben ağlar şekilde beni görünce kız arkadaşım da ağlamaya başladı. Birbirimizi çok sevdi birbirini sevdiklerini de biliyorum hı hı. ben. Ee, bir de getirmişti ben orada çok nikah tavsiyesinde bulunmuştum sonra hocam dedi iyi ki bu alemde varsınız o gece kız arkadaşımla birlikte sizi seyrettik hani arkadaşım da baktı ki ben ağlıyorum bir şey seyrediyorum o da sonra sesini açtım dedi dairemizde Kur'an dinleniyor biz gözyaşları içerisindeyiz sonra du pausa bastım ve döndüm dedim ki bu işe artık nokta koyacağız ya yarın gideceğiz falan cami orada bir cami vardı orada nikahımızı kıyacağız ve ertesi gün hakikaten e, çok değerli bir hocamıza geldiler o camide nikahlarını kıydılar gayet güzel devam ediyorlar sonra ben dedim ki bakın şu söz son nokta evet. dedim ki ya Rabbi dedim yani şu sanal alemle ilgili, ileri ileri geri hani şey fikirde bulunanlar var evet. yanlışlar da var kötü misal emsal teşkil Hı -hı. etmez ama ama ya Rabbi dedim yani Hangi ücretler vererek Kur'an okuyucusun sen, tebliğicisin sen. Yani bilmem hangi ülkenin, bilmem hangi şehrinin, bilmem hangi mahallesinin sokağında bir apartmanda gece iki buçukta yatak odasına girip de Kur'an okuyabilir, tebliğde bulunabilirsin. Yani hangi şimdi, imkanla yapabilirsin? Kimin aklına gelir ya da? Yani. Yani bu imkanı ben hani bir arada şunu sormuştum arkadaşlara dedim ki ya bu alemde kaç kişi var? İşte bilmem kaç milyar ve işte milyon 7, insan var. Dediler. Evet. Bu Dedim bu alemde ben niye olmayayım? Yani. Burada neden Kur'an okuyuşlarımızı evet. veya okuyan karilerin okuyuşlarını yaymayalım? Ve elhamdülillah şu an öyle kullanılıyor. Yani evet. fıkıh, tefsir, hadis, kariler. Bizim ee, çok uzattım ama şununla da noktayla yayım. Lokman Ertaş çok değerli bir kari, genç kari arkadaşım. Almanya'da, Almanya'da o da kendisi. Evet. Yani Lokman Hoca'yla Mısır'da az dolaşmadık. Yani çok değerli farklı hocalarımızla az dolaşıp da Mustafa İsmail'in ellilerde okuduğu, Şahin Şahin okuduğu, Tuhi'nin okuduğu kıraatleri bulabilmek için işte ne bileyim Tantalara, İskenderiyelere, İsmailiyelere, Faytlara az gitmemiştik. Yani şu anda bu bahsettiğimiz işte alemlerde, sanal ağlarda bunlar dolaşıyor elhamdülillah. Hı hı. Ama bir kaseti bulabilmek için falan yerde derler ve giderdik 90'lı yıllarda yani. Evet. Ne evet. kadar büyük bir nimet aslında. Elhamdülillah. Kullanabilen için. Elhamdülillah. Evet hocam teşekkür ediyoruz bu malumattan dolayı da. Evet değerli dinleyiciler, Burç efemde Kur'an Hadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Ya Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyonuz Burç Efendi. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç Efendi. Değerli Burç FM dinleyicileri Kur'an Vadisi devam ediyor. Bugünkü misafirimiz Davut Aktepe. Hocam başta okuduğumuz aşı şerifi hangi makamda icra ettik hocam? Tek makam yok zannediyorum geçişler evet. oldu. Biraz bugün, ondan bahsedelim hocam. Bugün evet bugün çok fazla üzerinize afiyet biraz rahatsızlığım da vardı. Geçmiş çok fazla e, bir çeşni yapmadım. E, beyati makamıyla. Genelde bu bir usuldür, Kariler genelde beyati başlarlar. Evet. Kur'an'ın ruhuna da çok uygun bir başlangıçtır. Gayet pes, rahat, beyati ve buna çok yakın olan uşak ve Hüseyin'i namelerle başlanır. Evet. Daha doğrusu beyati'den şöyle biraz uşağa, oradan da biraz Hüseyin'e geçer. Sonra yavaş yavaş rast sizi çağırır artık. Hı hı. Hadi gel artık der. Hadi gel der, biraz şöyle yavaş evet. yavaş bir çıkalım bir uygulama yapalım mı hocam? Sadece evet. anlattıklarımızı, geçişleri uygulamalı gösterelim mi? Dinleyicilerimize dinletelim olur, mi daha olur, doğrusu? Olur, olur. Ya aynı yerden mi yapalım? Farklı, yani. Farklı yerden. Farklı yerden de olabilir. Rahat evet. olun. Bilinen bir ayet üzerinde mesela Hı -hı. konuşabiliriz. Beyati ile başlanırken Euzillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim amenur <gülüyor> değil mi beyati diye evet. evet bu beyati makamı klasik yani siz nereye okursanız okuyun ''Arrahman u'allemel ku'ane khalakal insan'' Hep pes değil mi hocam? Pes, rahat. Yani bu e, muskişinaslar bilirler Beyati, Uşak, Hüseyin'i hemen hemen aynı makamlardır. Bunu çok e, erbabı olmayan tefrik edemez. <Sessizlik> Ama birazcık böyle hani uşak bunun bir ilerisi diyebiliriz. Mesela? Biraz daha böyle e, gereriz. Halakal <gülüyor> Çok biraz hafif hafif tiz var hafif ve yayma tiz, var dediğiniz yani, biraz gibi. Biraz daha böyle. Hı hı. <tıklı> evet. Beyatiden uşağı tefrik çok çok daha zor hı. ama Hüseyin'i biraz daha. Evet. O arada bir şûri var. Şûri makam var. Şûri. Evet. Nasıl hocam? tekrar dönelim. Kulun <tıklı> âmana billahi ve mâlâ kutubi la şimdi rast artık evet. gel diyor evet Yo. Yani Hüseyinli'den biraz daha bunu Şur, uzatabilir. Şuri miydi? Evet Şuri çok bilinmez Hı, ülkemizde. Ben ilk defa duydum hocam. Evet ben. ama e, Mısır'da Kariler özellikle Bilirler. Allah rahmet eylesin Hilbavi'den dersler almak nasip Hı -hı. olmuştu. Hayır, hani Mısır'dan da Kariler geldi Rıza Günay hocamız vesilesiyle de Hı -hı. onlar da hiç bahsetmediler evet. hocam. Enteresan çok evet, demek makamı, ki orada da herkes Mustafa uygulamıyor bunu evet, değil Mustafa mi? İsmail Mustafa İsmail çok kullanır. Hı -hı. İşte e, Şeyh Hilbavi Allah rahmet eylesin çok değinirdi buna orada hatta biz okuyuşlarımızda beyatiden hemen rastava veya işte hicaza bir başka makama geçerken şûri şûri derdi böyle illa bir onu yapmamızı atlamayın isterdi. onu he? atlamayın derdi yani. <gülüyor> evet. Endonezya'da Malezya'da da böyle çok mahir kariler var, üstadlar var, onlar da uygularlar. Vakalu semi'na ve attana kel şimdi rasta daha rasta geçmedik. Nasıl? beyat beyatı Uşak Hicaz üçgeni içerisinde gidip hı hı. geliyoruz. Arada evet. şey, şeyler oluyor. Geçki bir de geçki dediğimiz bir şey var. Makam e, ayet içerisinde birkaç makam içerisinde dolaşıp tekrar hı hı. önemli olan karar. Başladığın Nasir, ha, karar bitirdiğimizde. Yani. yani o karara geldiğimizde eğer o karar dügahla ise yani o zaman anlarız ki. Yani Türkçe Orada bir yani metinde biz. nokta koymak gibi değil mi hocam? No, Cümleye tabi, nokta koymak tabi, tabi gibi. Yani. Virgül koyduğunuz zaman ay, evet devam etsin de cümle bitmedi ki filan diyesi geliyor. Nasir evet. diye durduğumuz e, zaman. E, bir, yanlış evet. bir şey oldu herhalde evet. filan gibi. Biraz çergah Algol, olur. Evet. Çergah makamında birazcık kuka, o asma kalışlar olur ama bunda, bunlarda olmaz. Evet. Nasir La yukellifullahu nefri zen illâ us'aha lâ man kansabant buradan bir sabaha doğru girelim mi olur olur hocam rabbena niye sabah dedim dua ayetleri geliyor dua da tabi. yani, tiz... yani e, Kur'an'ın manasına göre okumak lazım yani makamları e, manaya e, uygun halde Utafak kullanmak lazım. Tabi. Yoksa biz makam gereği herhangi ne olursa olsun ben şu makamı yapacağım o da olmaz yani. Özellikle dua ayetlerinde tabii, değil mi hocam? Dua çok ayetlerinde, tize çıkmak doğru çok fazla değil. değil. Evet. Bir de Hicaz ve Saba çok uyar yani. Biz tamamlar diyorsunuz. Tabii tabii. Hı. Dua ediyorsunuz çünkü istiyorsunuz. رَبَّنَا لَا تُآخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا Şimdi bunu böyle götürmek mümkün. Sabah evet. şeklinde istek, dua, ıstırar. Hı hı. Ama buradan aceme, sabahı aceme bağladığımızda da yine bu hava olur. Bir de özellikle sabahdan da çıkmayı düşünüyorsanız, kıraatin sonuna geldiyseniz. Evet. رَبَّنَا وَلَا نُطِعْ مِلَّهَ başta ki değil yani mi başlaınca yaptık şeyin. tekrar sabaha döndük. Sonra da her makamın da bir kararı, bir cevabı, hmm. bir cevabul cevabı var. Hmm. Bizim tabii Türk müziğinde bunların isimleri değişir. Çok detaya girmiyorum. Evet. Bunların işte e, meyanı falan diye söylenir. Rabbena <gülüyor> Şimdi sabahdan da çıkmak için sonuna şöyle bir Hicaz'a geçiş yapmış hı hı, oldum ben. Hı. Tam olmasa da Hicaz'a ama kapı araladık. Nasıl girelim onlara? <gülüyor> Neden dedik kapıyı açtık? Evet. Rabbana <gülüyor> wa Ee hocam burada çok konular açılıyor ama bilmiyorum evet. vaktinizi mesela vafevne vafilene var rahhamneyi bağladım bir yerde evet. cemaatten yaşlı bir amca yanıma yaklaştı. Hocam dedi size hiç öğretmediler mi dedi <gülüyor> buralarda kıv var. Durulur. <gülüyor> ben de tabii böyle güldüm. <gülüyor> Allah razı olsun dedim. Alnından öpesim geldi adeta. Çünkü çok severim böyle Kur'anla. Evet. Yani bir alakadır bu. Hı hı. Yani kıfa dikkat etmektir. Evet. Bu, bu hani böyle elinin tersiyle atılıp hadi oradan denecek bir şey değil. Öncelikle takdir edilecek bir şey. Evet. Sonra da şu eklenecek bir şey. Yani bunlar... Bir tavsiye yapmak lazım orada tabii. değil mi? Yani Secavent durakları. Hı hı. İmam Secavent Hazretleri'nin e, Kur'an'ın manasına göre okunsun açısından koymuş olduğu sonradan işaretler bunlar. Hı, evet. Hani mahir olan, bunu bilen, manasını düşünen insanın, manayı bildiğimizde, işte biraz önce Kasa suresini okurken de, hiç durağın olmadığı bir yerde durduk geriden almadan, hani hocalarımız böyle anlatırlar, evet. imam hatiplerde ilahiyatlarda, burada durursan geriden alacaksın, şuradan alacaksın. şaşırır nereden alacağım, hadi bakalım <gülüyor> şuradan almayacaksın, buradan almayacaksın tamam da hocam nereden alacağız derler bazıları <gülüyor> evet. onun için, yani baktınız ki oradan sonra manayı bozmuyor devam edebilirsiniz yani evet. geri almadan devam edebilirsiniz yani o emre. örnek hemen aklı, aklıma gelmişti hocam, hocam. Mesela dedi ki 86. ayette illa rahmeten min rabbik rabbik'te durduk. Evet. Durak yok aslında. Durak mi? yok aslında. Hı -hı. Şimdi buradan geri neden alalım ki? İlla rahmeten mir rabbike neden alalım ki? فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِرًا لِلْكَافِرًۜ Zaten manada bozulmuyor manada değil Manada bozulmuyor. Duraklarla ilgili e, kısaca buna değindik. Hicaz e, makamına girmişken böyle وَعْفَانَّ وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا Her ne kadar e, kari hocalarımız e, makam için manayı heder etmemek deseler de bazen bir makama girdiyseniz bu da bir itiraf olsun burada Hı -hı. E, bazen bir makama girdiyseniz yani o makam gereği de hakkını vermek hakkını lazım, vermek değil. açısından da Hı -hı. bazen farklı e, şeyler yapabilirsiniz Hı -hı. benim biraz önce waafanla waafirlene warhamla da durmadığım gibi Hı -hı. Hicaz makamının gereği kararına inmek açısından bu aslında çok teknik ve önemli bir bilgidir yani. As Hicaz makamının kararını vermem gerekiyordu. Ama orada da ayet itiyor hani kıf gereği. Ben de orada kafı kusura bakma kıf deyip <gülüyor> o durağı görmeyip Şu makam bozulmuyor. Ya Rab orada ne evet. demiş olduk? Bizleri affet Allah'ım. Mağfireteyle ma ma ya Rabbi. Ha. Varhamna bize merhamet eyle ya Yani Rabbi. bunu bir solukta söylemekte değil mi hocam? Bir solukta affet, söylemenin merhameti... ne var. Sayın hocam. Evet. Sayın Secavent Kişim. hocam. Ellerimden <gülüyor> ayaklarından öpüyorum. O değerli <gülüyor> zatın. Ama hani dediğim gibi bilmeyen acemler için, Kur'an'ın manasını bilmeyenler için evet bu duraklara dikkat etmek evet. önemli. Elimizin tersiyle bu durakları haşa asla itmiyoruz ama yeni bir çalışmanın da gerektiği muhakkak evet. ee, en azından bilenler Hani o değerli e, sakallı e, benim yanıma gelip de burada durman gerekmiyordu diyen amcaya sarılıp e, böyle muhabbet edip de açıkladığım gibi manasını da açıklayıp yani burada durmasan da bir mahsur olmak. Fela yani mahsur evet. olmadığını Aynen. söylemiş oluyorum. Manaya muhalif bir durum da yok yani evet, değil mi hocam? Evet muhalif bir durum yok. Evet. Hicaz'ı böyle bitirmişken e, biz tabii kıraatimizi Hicaz'la bitirmeyelim. Evet. Tekrar e, ha, bu arada yani... Rabbena wala tahmil aleyna isran kama hamaltah Bu ne oldu can makam? Sega. Hmm. Sega makamına girebiliriz demek istedim evet, orada. Evet evet. ''İsran kemâ hamen min Şimdi tamam. segahta, biraz önce ne dedim? dua ayetleri genelde ne okunur dedim hani sabah dedik e, hicaz olur dedik bir de hüzzam demiştik segah nereden çıktı diyenlere segah ile hüzzam kardeş hmm. bilgisi kalsın hemen hemen kardeşten öte yani e, bizim çiçe, beyati uşak gibi Segah Hüzzam. Yani günümüzün argo tabiriyle kank olmuşlar mi hocam? <gülüyor> olmuşlar fazlasıyla. Bunların e, arızaları falan aynı hemen hemen. E, sesleri, tınaları her şeyi birbirine benzer. Hatta bazı ilahiler vardır. Yani hala e, bazı hocalarımız tartışırlar. Bu segah'tır, bu hüzzam'dır. Tartışmaya gerek yok. Hüzzam segah aynıdır. Yalnız ben şöyle bir te tefrik yapıyorum. <gülüyor> yani hüzzam biraz daha böyle şarkılara çok uyuyor. Evet. Segah daha bir lahuti, daha böyle bir manevi, İlahi daha bilmem. bir ilahilere gider. Evet aynen ''Sevdim seni mağbuduma'' Yani ben buna diyorum ki segah ama hüzzam da desen hayır kimseyi itiraz edemez yani. İç içe yani evet. Şimdi biraz önce segah yaptığımız gibi gerekirse aşır uzunsa tabii aşır değilse tabii on <gülüyor> ayet değilse bizim evet. Türkiye'de maalesef kıraatlerimiz kısa oluyor. Ee, ama Arap aleminde 30 dakika 40 dakika hatta Mustafa İsmail'lerin 3 saat okuduğunu düşünecek olursak eğer zamanımız varsa tabii ki bu 3-5 makam yetmez. Sesi dinlendirmek için de makam değiştirmek gerekir. Evet. Monotonluğu önlemek için de makam değiştirmek gerekir. Orada ne yaparsanız bir nihavent araya sıkıştırırsınız tabii. ve rahatlarsınız. Rabbana ولا tuhammilna ma la ta qatelana bihi wa'afu anna Rabbana ولا tuhammilna ma la Nihalende girersem çıkamam. Nihalende çok güzel bir program. Evet, aynen öyle. Ben de çok severim hocam. <gülüyor> Ama ne yapmak lazım hocam? Tekrar bayati başladığımız gibi. Beyati'yi Tekrar beyati'ye dönüp. Hmm. Yani bu bir kültürdür. Bu hmm. bir aynı zamanda usuldür. Güzel evet. okumak açısından da. Rabbena ve ma la bihi an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 Sadaka'mul Azim. Allah'a min eşşeytanir recim. Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Bak tekrar sonda döndük. Yani. Hayat'a döndük evet. evet. Hocam zaman daraldı. Ee, şöyle bir şey yapalım mı? Buyurun. Bir namaz okuyuşu yapalım mı? Tamam. Onunla bitirelim inşallah tamam. bugünkü finalimizi. Tamam. Fatiha ile birlikte. Fatiha'm abi. Bu e, makamların içerisinde saymadığımız bir kürdi makamı da bize küsmesin <gülüyor> onunla da e, bir namaz okuyuşundaki Fatiha'yı mesela örnek verebiliriz bizim e, herkese de hitap eden bir makam vardır ya şöyle dediğim, herkesin de yapabileceği, daha kolay yapabileceği bir makam vardır. Hani bam teline de hafiften dokunan bir makam. Evet. Yani kolaydır. Yapması evet. kolaydır. Evet. O zaman biz bir Fatiha'yı böyle <gülüyor> Kürdi makamında. Son dönemde de Arap aleminde e, özellikle namazlarda çok kullanılan bir makam. Değil Kürdi mi? Kürdi evet. bu Kürdi'nin muhayyer Kürdi'si, Acem Kürdi'si, Kürdi'li hicazkarı var. Oraya evet. girmiyoruz. Evet. Detayları Kürdi, var, evet. e, düz bir e, Fatiha okuyalım inşallah.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 levley hayrilmebu bir Aleyhim Diyelim ki zammı sure okuyoruz, bunun <gülüyor> biraz daha pesinden daha duygulu bir kürdi de var. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمين بحجارة من سجيل، فجعلهم كعص في Allahu Ekber Eyvallah hocam teşekkür İstim. ederiz Gerçekten hitamı misk derler İstim. ya Ben şöyle e, izninizle bitirmek İstanbul istiyorum hocam. Her her programdan sonra e, Bunu söyletmeseler bile içimden söylüyorum bunu Tahdisi nimet babından olsun Rabbim e, onun verdiği şu iki teli İşte bu sesimizi Mahkûl kaleinde, yaratılış gayesi uğrunda, onun yolunda kullanmayı nasip eylesin Anladım, inşallah. Anladım. Buna da vesile oldunuz, Allah sizlerden razı olsun. Estağfurullah, daha otucam. Çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun diyoruz. Tabi bu ilk program oldu, inşallah sonrası da gelecek diyelim. Şimdi sen i̇nşallah. dinleyicileri. İnşallahu ken, i̇nşallah. lem İnşallah. Evet değerli Burçefem dinleyicileri bir başka Kur'an vadisinde buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.